1737 numaralı konu, Hz. Peygamberin halifelik ve idaresi altındakilerin kendisi üzerindeki hakları hususlarında bir hutbe irat etmesi, Hazreti Ömer bir hutbesinde şanına yakışır bir şekilde Allah'a hamdü senalar ettikten sonra insanlara Allah'ı ve kıyamet gününü hatırlatarak şunları söyledi, Ey insanlar, idareniz için başınıza geçmiş bulunuyorum.